Merhabalar, sudan gelene hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün hepimizi yakından ilgilendiren sofra tuzlarımızdaki mikroplastik kirliliğini e, ele alacağız. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünden doçent doktor Sedat Gündoğdu'nun Mart 2018'de yazdığı bir e, makale üzerinden gideceğiz. Food Additives and Contaminants adlı bir dergide Yay yayımladığı bir araştırmasının sonucunda Türkiye'de satılan... 16 sofra tuzu arkasından alınan örnekler incelenmiş ve hepsinde de mikroplastik kirliliği bulunmuştu. Ee, öncelikle Sedat Hoca'ya bir e, merhaba diyelim. E, hattımızda galiba. Evet, evet, evet. Merhabalar. Merhabalar Sedat hocam. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Açıklar, açıklar bizim izlerine buradan. E, merhabalar. E, hoş geldiniz. Peki. Hoş, hoş bulduk. <gülüyor> Şimdi hem Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük miktarın hem de dünya ortalamasının üzerinde tuz tüketiyoruz Türkiye'de biz. Bu endişe verici bir şey. Sudan gelen de aslında enine boyuna bunu anlatacak Sedat Hoca ve 21 Ekim'de Yeşil Gazete'de yayımlanan Türkiye'de incelenen sofra tuzlarının tamamında mikroplastiğe rastlandı. Başlıklı yazısıyla da bu önemli çalışmanın e, aylar önce yapılmasına rağmen gündeme gelmemesi ama e, söz konusuydu. Ama ana akım medyayla bu medyada böyle bu şekilde gündeme geldi bu konu. Ayşe Bereket'in yazısıyla Yeşil Gazete'den. Ayşe Bereket de yanımıza hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Ayşe'yi daha önceden de programımıza birkaç evet. kez konuk etmiştik zaten. Şimdi bugün biraz ev sahipliği yapacak bize. Evet. Evet, peki şimdi ikinize de hoş geldiniz dedim. Artık e, programımıza başlayalım. Şimdi Türkiye'de satılan sofra tuzundaki Tuzlarındaki mikroplastik kirliliğinin boyutunu e, ilk kez ortaya koyan bir çalışma özelliğini taşıyor Sedat hocam sizin yazınız. Evet. E, ama şimdi bu yazıya başlamadan önce, bu rapordan bahsetmeden önce biraz ben şeyi, şunu merak ediyorum. Nasıl oldu da bu konuda çalışmaya başladınız? Kısaca biraz böyle kendinizden bahsedersiniz, güzel olur. Ben evet. Evet tabii, tabii e, güzel de olur aslında çünkü e, biz e, plastik çevrimi çalışmaya yaklaşık 2 yıl önce karar verdik. E, Kararlarımızın altında yatan nedenlerin başında da e, normalde ben balıkçılık biyolojisi çalışıyorum. Doktoramda yüksek lisansını e, balıkçılık biyolojisi üzerine yaptım. Ba balıkçılık Hadi. biyolojisi evet. Evet, hı hı. balıklık yürüyüsü üzerine yaptım. Yani balıklarda büyümeyi çalışıyorduk. Oradan balık örneklemesi yapmaya çıkarken, balık örneklemesi yerine daha çok plastik örnekleyince <gülüyor> e, as, as, aslında bizim elimiz gereken konunun e, en azından doktoradan sonra e, bu çerçevede olması gerektiğini düşündüm. Daha önce zaten hı hı. ben başka bir yerde... Ee, bu konuyla ilgili 2005 yılındaydı yanılmıyorsam Gaya e, dergi diye bir Bununla ilgili bir m, ufak bir gibi bir şey yapmıştım. Bu da tamamıyla benim kendi e, merakımdan kaynaklı öğrendim. Çünkü daha önce biz plastik evet biliyorduk, veriyorduk ama bu işin mikroplastik boyutu olduğundan haberimiz yoktu çok. Ee, daha sonra bu yayınlar ortaya çıkmaya başlayınca işte e, Büyük Pasifik Çöp. E, Yamat'ı e, birin dünyasına çeşitli araştırıcılar tarafından e, duyurulunca işimizde e, mikroplastik boyut olduğunu düşündük ve balıkçılıktan hı hı. yine balıkçılıkla bağlantılı aslında e, çünkü balıkçılar e, iki ay balık aldıktan sonra plastik avlamaya başlattılar dediğimizlerde. E, balıkçılar bağlantılı başka bir konuya geçtik. Şimdi buradan yine bizim bölümden e, Profesör Doktor Gencay ile beraber e, çalışmaları gerçekleştirmiyoruz daha çok. Ama evet. normalde ben ilk olarak e, Van'da İmci Kefeli'nin e, e, biyolojisi üzerine çalışarak e, girmiştim bu işlere. Evet plastik macerası böyle başladı yani. Evet evet. Peki şimdi e, şunu da merak ediyorum ama belki ona daha sonra gelebiliriz. Hani şimdi bu, siz benim bildiğim kadarıyla bu e, çalışmayı bundan 8 ay önce falan yaptınız ve yayınladınız. Hatta evet. daha önceden evet. yapılmıştır da hani Mart ayında evet. yayımlanmıştı. Nasıl oldu da hani bu kadar önemli bir çalışma? gündeme gelmedi. Biz böyle Ayşe ile karşılıklı birbirimize bakıp zaten böyle hala inanamıyoruz buna. Hani, e, Ayşe'nin yazısından sonra galiba gündeme evet. geldi değil mi? Yani şöyle oldu aslında. Yani belki de Ayşe bereketi bekliyordu bu haber. E, bu yayın öyle söyleyeyim. E, biz daha önce bu o, çalışmayı yaptığımızda ben birkaç yere bu konuyla ilgili mail de attım. Yani bu konuda hmm. e, yazılar yazan, e, haberler yapan çeşitli gazeteciler. İçinler değil ama yani çeşitli gazeteci e, bu konuda mailler de attım yani hatta bir tanesi e, bu konuyla ilgili bir yazı yazdı evrensel gazetesinden Gülseli bayram daha önce başka bir hmm. Türkler ilgili bir e, haber yapmıştı bir kaşe yazı yazmıştı daha doğrusu o, o yazıyı okuyunca onu da bir arkadaşım bana gönderdi dedik işte bak senin çalıştığın konuyla ilgili birisi bir, bir kaşe yazısı yazdı şimdi çok e, rastlamıyorduk Türkiye'de çok İki senedir gündemde e, bu konu aslında. Çok plastik kirliliği. O bir evet. köşe yarısında e, biraz bizim çalışmamızdan bahsetti. Ondan sonra konu kapandı. Biz de umudumuzu kestik artık. <gülüyor> bu çalışmayı duyuramayacağız herhalde diye Ya kaldı. nasıl oluyor gerçekten anlaşılır gibi değil yani. Ya, Şimdi... Biz, e, Hı -hı. Bu başka bir plastik kirliliğiyle ilgili başka bir çalışmayı sunmak üzere gittiğimiz bir sempozunda sabah... E, işte, Otururken bir baktım telefonuma bir mail geldi metal geldi i̇şte benim çalışma yayınlanmış diye i̇şte Ayşe Bereket'in yaptığı haberi gönderdi arkadaşım, evet, arkadaşım. Evet. ondan sonra zaten akşama kadar bütün platformlarda yayılmaya başladı i̇şte olay oldu <gülüyor> yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> olay Peki oldu. hocam şey, şimdi Ayşe'ye bir soru sormak istiyorum da o yüzden lafı olma şey yapacağım Ayşe sen nasıl haberdar oldun kimsenin haberdar olamadığı aslında yayınlanmış olan bu makaleden benim kısmetim de varmış galiba bu makale. <gülüyor> ee, ben e, İnce Üniversitesi'nin geçen hafta e, bir yine mikroplastik ve tuz üzerine bir uluslararası rapor e, yayınladı. İşte onu haberleştirecektim. Altına da bugüne kadar yapılan bütün diğer mikroplastik ve tuz e, araştırmalarını bir özetleyip koyayım istedim. Hani kaynak olarak orada da e, kaynak yazı olarak dursun diye. Evet. İşte bilimsel dergilere girdim, bir yandan da söyleniyorum tabii yani niye Türkiye'de böyle bir şey yapılmıyor? <gülüyor> ah falan filan diye kampanyacı Aynen. olduğum için ben ah örnek alsam da yollasam da falan diye bir anda hmm. şansa gördüm bunu inanamadım. Evet, değil mi? Böyle yani. bir şey olduğunu. E, fakat cuma akşamüstü gibiydi. E, Sedat Hoca ile o sırada e, irtibat kuramadım. Pazar yayınladıktan sonra baktım Twitter'dan retweet ediyor. Tam ben onun mailini <gülüyor> ararken öyle tanıştık. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Süper Yani e, güzel olmuş Keşke biraz daha erkenden haberimiz olabilseydi Ama Keşke, evet. evet Yani bu gerçekten aslında konuşması gereken bir konu O yüzden bu soruyu özellikle sordum Bu kadar önemli bir şey yapılıyor Yani benim şeyim değil bu Benim üstüm başarım değil bu Aslında ciddi bir ayıp bu kadar önemli <gülüyor> bir e, Hı -hı. Araştırmanın evet, doğru, haberleştirilmemesi doğru, doğru. Ve hani akademisyenlerin de bir çabası var Bunun e, basına evet. sunmak için Ayrıca evet. bu gıdada da ilk mikroplastik araştırması Türkiye'de, evet, evet, Türkiye'de evet. Öyle dolayısıyla evet. çok önemli çünkü Sedat Hoca da şey yapar yanlış söylesem düzeltir beni yani dünyada da bu çok yeni bir şey mikroplastik yeni yeni. araştırmaları evet, evet, evet. Tuz'da ilk 2015 bir tane çalışma yayınlanmıştı Evet. evet evet gerçekten yani tamamen orijinal bir çalışma tabii, tabii. ve hiç e, ciddiye alınmaması akıl alır gibi değil. Biz bunun üzerine biraz e, hani bunun üzerine gitmek istedik de o yüzden böyle ısrarla konuşuyoruz. <gülüyor> Peki şimdi o zaman e, direkt konumuza girelim. Şimdi e, çok kısa bir süremiz var zaten maalesef evet. aslında derya deniz bir konu. Ee, neler bulduk sonuçlar nelerdir Hani 16 sofra tuzu markasında bulduk dliyoruz ya, yani nasıl inceledik neler bulduk biraz sonuçlarından bahsedelim Çalı. Şimdi biz e, öncelikle bu çalışmayı yaparken bu Türkiye'deki tuz üretim alanlarının neler olduğunu bir e, inceleyelim diye girdik bu işe. Yani nerelerde tuz üretiliyor, hangi tuzlar üretiliyor, hangi markalar daha çok tüketiliyor. Evet. Yani belli başlı markaları belirledik. Çünkü Türkiye'de zincir marketler var. Kendi ürettikleri, kendi ürettirdikleri markalar var. İşte başka e, markalar var. Bilinen markalar var, bilinmeyen markalar var. Bunları topladık biz bir şekilde. Satın aldık. Ve bunları bizim... Belli işte literatürde önerilen yöntemlere sadık kalarak işte içerisindeki organik maddeyi uzaklaştırarak tuzları eriterek onları filtre ka kağıtlarından süzerek yani gizli bir e, kimyasal ve laboratuvar işlemi isteyen bir meşakkatli bir iş sonucunda elimizde bir filtre kağıdı kaldı. Bu filtre kağıdını biz hem mikroskop aldım hem de işte bir e, spektro e, mesela e, Raman spectro adlı bir cihaz aldığında hem yani plastiklerin gerçekten plastik mi yani o baktığımız gördüğümüz partiküllerin plastik olmadığı mı e, başka bir üniversitede e, inceledik. Nerede? Evet. O, o, o, o zaman bu cihaz üniversitemiz yoktu. Biz e, baktık ki çok ilginç e, sonuçlar PVC falan çıkıyor, poliuretan köpük çıkıyor içerisinden ya da evet. işte polietilen polikroplerini. Az çok anlayabiliyorduk çünkü bunlar hani paketlemede taşınmada orada burada bulaşabilen şeyler ama... Hı hı. E, ...PVC falan çıkması biraz şey oldu tabii. Dedi ki Deniz, biz, Ege Deniz'in çalışmamıştık. Ege Deniz'in kirliliği noktasında bir e, fikrimiz yoktu az çok. Hı hı. Yunanistan kısmında yapılan bir ilgi çalışma vardı Yunanistan tarafında ama Türkiye kıyıları... ...da zaten topu topu dört tane beş tane çalışma var bu konuyla ilgili. E, biz Akdeniz'de çalışıyoruz... E, Bizim örneklerimizde, arkamızda çalıştığımız örnekler içerisinde de çıkıyordu bu örnekler. Yani evet. denizdeki kirliliğin aynısını biz tuzlarda gördük. Denizden elde ettiğimiz tuzlarda. E Tabii sadece e, denizlerde kirlilik yok. Çünkü biz daha önce başka çalışma, Çin'de yapılmış bir çalışma e, okumuştum. Çok i, ilginç bir çalışmaydı. E, hiçbir insan aktivitesinin bulunmadığı yerdeki bir gölde ciddi oranda plastik kirliliği. Evet, çok, çok ilginç bir şey, bir şey bu. Evet, Hı -hı. evet ya hiçbir yani... insan uğramıyor buraya. Bir şekilde plastikler oraya da ulaşıyor. Çünkü bu bahsettiğimiz e, mikron düzeyinde plastiklerden de bahsediyoruz. E şimdi bizim burada... Nanoplastikler yani. Göllerde benzer özellikle yani uzak yerlerde burası e, kimse pikniğe gitmiyor ki kenarına. Çünkü e, çok şey değil Sultan fazla var biraz e, hı hı. E, yakın en yakın e, anlamda söylüyorum ben. Tuz Gölü, Palas Gölü, Seyfe Gölü Ama, bunlar da evet, evet. yaptınız değil mi? Yani bu evet, buralardan ben, üretilen tuzlar. Tabii biz bir de tuzların nerelerden üretildiğini de e, bahsediyoruz paket üzerindeki bilgiden Hı -hı. ulaşamadıklarımızı da direkt ben firmayı arayıp ha o e, şekilde tuzuldum. öyle. Evet. Halbuki bunların herkesin bilgisi dahilinde olması lazım yani şeffaflık gereği. Evet yani evet. bazılarında yazıyordu şu yani göl tuzu yazıyor bu arada hangi gölde üretildiği ya Ha göl tuzu yazıyor sadece. Tabii hayat tuzu yazıyor e, bizi de üstüne arayıp hani kaya tuzu ama nerede üretilmiş? İşte, Çankırı'da üretilmiş, Akkaray'da, Seyfe'de göl tuzu işte Salas gölünde ya da işte e, tuz gölünde üretilmiş diye bu bilgileri tehmin ettim. Hatta birkaç farklı marka daha vardı. Onları biz dahil edemedik çünkü üzerinde neref üretilme dair bir bilgi yok. <gülüyor> e, burada ben bir e, girebilir miyim? E, şimdi sosyal Tabii. medya üzerinden çok soru yağdı. E, yayınlandıktan sonra e, şey haber Sedat Hoca'nın araştırması. Bunlardan yola çıkarak e, bazı açıklamalar rica edeceğim. Şimdi benim ilk Dikkatimi çeken bu sorular arasında bu mikroplastik yani tuzda mikroplastik bulunmasının bir gıda sahteciliği olduğu sanılıyor. Oysa e, oysa yazımın devamında da hani diğer uluslararası raporlara da yer verdiğim kısmında görülüyor ki hani bu araştırma yapılan her yerde durum aynı. E, evet. Zira yani varmış. bu dur, durum gıda sahteciliğinden de dünyanın içinde bulunduğu bu korkunç boyuttaki plastik kirliliğinden e, kaynaklanıyor. Bir de Sedat Hoca şeyi soruyorlar. E çok. Aynı zamanda neden marka belirtilmiyor diye ona da hangi bilirsiniz. markalar <gülüyor> Hangi markayı şimdi, kullanalım falan e, gibi. Şimdi aslında ben e, normal şartlarda bu tür çalışmalarda böyle marka izni belirtilmez çünkü evet. burada e, biz markaları denetleyen veya inceleyen bir Misyonumuz da evet. değil. Biz bilimsel akademik araştırma yapıyoruz. Hani e, Burada da biz böyle bir şeye girmeyiz. Zaten 16 marka inceledik. 16 markanın 16'unda da çıkması aslında burada Baş, atla gelmesi gereken sanat şu. Yani demek ki bütün markalarda var yani. Bunun için öteki marka evet. verilmeyi tercih etmeye gerek yok diye e, şey yapıyoruz. Çünkü bu bir markaların sorumlu olduğu kısmı olarak sorumlu olmadığı daha doğrusu bir e, kirlik. Çünkü denizden geliyor. Bu denizdeki kirliliğin kaynağı e, tuzu üreten e, firma tek başına o marka alıyor da işte e, tuzu alıyor. Eksik görüyor bir şekilde e, tuzu Plastikle tamamlıyor. <gülüyor> gibi değil. Bir şey tabii plastik. Evet. Da. Biraz da markalardan hmm. bağımsız değerlendirmek lazım buna. Yani şey sorusuna da cevap geliyor ama ben onu özellikle bana da hep sorulduğu için bu programı yayınlayacağımızı belirttiğimden beri hangi marka tuz kullanalım sorusunun cevabı yok yani. Öyle bir tuz yok. yok. Evet. Böyle, böyle bir cevap yok. Yani evet. Şunu kullanın diyemiyoruz. Demek de biraz işi şaibe, bir hale getirir aslında. E zaten yani. Hepsini, yani çoğunu incelemişsiniz hepsinde de çıkmış. Evet. Yani selam, temiz selam. olan yok. Aynen öyle. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Siz bunu söylerken hani kaya tozunda da çıkıyor, gölde de çıkıyor, evet. denizde evet. de çıkıyor diyorsunuz. Benim aklıma yani hepimizin bildiği şeyi bir kez daha vurgulamak geliyor. Evet. Şimdi suyun bir döngü halinde olduğunu ve sürekli gezegenimizin etrafında hatta vücudumuzun içinde de dönüp o döngüye dahil olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Bir yer kirlendi mi her yer kirleniyor. Böyle hani denizler temiz ama işte göller kirli veya işte nehirler temiz ama denizlerimiz kirli diye bir şey yok. yok. Suyu da topraktan ayırmamak lazım. Toprağı da havadan yok. ayırmamak lazım. Çünkü bu mikroplastik kirliliği toprakta da var. Havada da var. Yani giydiğimiz pek çok giysinin içerisinde polietilen kullanılıyor ve bunların lifleri havaya karışıyor işte polyester, polyester kullanıyor. kullanıyor pardon yanlış söyledim orada galiba polietilen değil de mi? Hı, evet. Polietilen evet. de kullanıyor, polyester de kullanıyor. Polyester de var, akrilik de var yani. Evet, hepsi e, her zaman kullandığımız var. şeyler de ve e, hani bir bütün olduğunu dünyanın ve her şeyin e, birbirine bağlı olduğunu hiç unutmamak lazım galiba, değil mi? tabi şimdi bir de şöyle bir durum var. Yani eee havada da kirlilik olduğunu biz nereden anlıyoruz? İşte hmm. kaya tuzunda çıkıyor. Yani kaya tuzu bildiğiniz bir madenden bahsediyoruz. Yani yerin altından çıkarılıyor bazı tuzlar. E, çözelti yöntemi. Ben arayıp özellikle sormuşum nasıl çıkartıyorlar diye. Hmm. Bir, bir maden bir kuyu kazılmış bu kuyunun içerisinden. Çözelti yöntemiyle çıkarttılarını söyledi. Ben çok uzmanı değilim ama e, bana aktardıkları e, bu şekilde. E, yerin altından çıkartıldığına göre belli bir derinlikten e, bu yemek esnasında paketlemeye kadar havadan bir bulaşı söz konusu. Aynı zamanda paketten de bulaşıyor. Yani şimdi e, en son yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. E, normal ortalama bir insan yemek yerken sofrada 15 dakikalık yemek e, yemen e, süresi boyunca e, tabağına e, etrafından havadan e, yüzden fazla e, mikrofiber e, konuyor adıacağı evet, evet. ve bunu bir şekilde yiyoruz. E, buna maruz kalıyoruz. Evet. Yani her taraf, her, her türlü tüm ekosisten birbiriyle de bağlantılı. Sonuçta biz buradan bir e, pet şişeyi doğaya attığımız zaman ya da ettiğimiz zaman herhangi bir şey. Şimdi geri dönüşüme de girse fark etmiyor. Çünkü biz şimdi sahillerde çalışıyoruz mesela. Sahillerde hı hı. Bu, ham pelet yani e, henüz kullanılmamış ham madde halinde boncuk şeklinde peletler var. Ve kayıları azı gibi. diye. Neredeyse tabii, tabii. Bu, kumla eşliğe işte, bir miktarda e, şey. E, teletim, o oranda yani artık evet. O kadar çok sayamıyoruz. Yani ben şimdi elinde örnekler var mesela. İşte en yakın buraya Akyaka. Hı, hı. var, Akyaka sahili var. Kaplı bağlar için oldukça önemli bir eee üreme alanı. Evet. E, buradaki örneklerde yani ciddi oranda bir pelet var. Bu peletler ham plastik. Ham plastikler hı hı. geri bu plastikler geri dönüştürülürken de bunlara dönüşüyor. Ham plastik, yani pelet haline dönüşüyor. Evet. E, bir şekilde bunlar o fabrikalardan e, ta o kaplı bağların, bir üreme yastığı Akreta sahiline kadar gelebiliyor. Yani tüm evet. ekosistem birbiriyle bağlantılı. Biz bir plastik poşet kullandığımız zaman bunun bizim sohkak suzluğu e, sadece sohkak değil. Nidye e, en başta örneği Nidye ile bize tekrar geri dönebileceğini, diğer canlılara aynı evet. şekilde e, zarar verebileceğini e, düşünmemiz gerekiyor. Evet şimdi zaten bütün deniz canlılarında var, kuşlarda var. Evet. Mikroplastikleri çok göremiyoruz ama birazcık şey yani büyük parçalı şeyleri balinaların bile anne hani sindirim sistemini tıkayacak kadar büyük evet. miktarda plastik tükettiğini ve sonra karaya vurduklarını biliyoruz çok çarpıcı şeyler var fotoğraflar var bunu belgeleyen Tabii. falan. Ee, şimdi tabii konuyu şeye getirmiş olduk biraz. insan vücudundaki etkisine birazcık. Çünkü evet. Ayşe'nin yazısında da vardı. Ee, belki sizin makalenizden alınmış olabilir bilemiyorum ama... Sanırım şeydi Avrupa'da normalde işte... 8 ile 11 gram, dünya evet. genelinde 10 gram da Ha bu sedat hocadan, işte ama Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki çok tuzlu yiyoruz biz, çok tuz evet. atıyoruz. Dolayısıyla bizi dünyanın genelinden daha fazla ilgilendiren bir şey, yani halk sağlığı boyutundan da birazcık bahsedebiliriz belki şimdi. Evet, 5 yani gram öneriyorlar, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yetişkinler Ama 5 gram tuz diyorlar, plastik demiyorlar. <gülüyor> biz plastik de <gülüyor> yanında yutuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Normal e, sadece tuz denizden elde için e, istemekten az. Bir de şey burada bahsettiğimiz gereken başka bir şey daha var aslında. Yani Buyurun. E, şimdi de, bu plastikler e, bir şekilde bizim e, vücudumuza geliyor ama yani ben geçen işte bu ismini verdim. De işte bu yetisyen e, tırnak içinde e, hocamız bizim çalışmamızdan sonra bir açıklama yaptı. Açıklamasında <gülüyor> mikroplastiklerin zararlı olmadığını, yenilebileceğini falan söyledi. <gülüyor> Ta, evet. yani. Böyle. Ya nasıl bir şey bu ya gerçekten? Hayır, şimdi e, Sedat hocam ben bir öğrendiklerimi hemencิค böyle söylemek isterim burada. Şöyle bir özelliği var mikroplastiklerin. Çevrelerinde bulunan e, toksik maddeleri yani zehirleyici maddeleri kendilerine çekme yani, özelliği, özelliği de var mı gibi evet. değil mi? Evet. Yani kalıcı or organik kimyasalları, tarımsal ilaçları Ağır Hı -hı. metalleri bünyesine absorbe edebiliyor yani alabiliyor bünyesine. Evet. Daha sonra bunlar bir şekilde canlı vecidine girdiğinde ya, yani. yine farklı proseslerde salınabiliyor etrafa. Yani o... onunla ilgili yapılmış ciddi çalışmalar da var. Ki bunun yanında zaten kendi içerisinde olan katkı maddeleri var mesela. İşte plastiği esnekleştirmek ya da sertleştirmek için kullanılan işte fitelatlar, distanol ağlar, titrenler var. Bunlar e, bunlar da kendi başına zaten ciddi anlamda e, hormon bozucu e, ve kanserojen etkiye sahip kimyasallar. Yani bir plastik sadece poli işte karbon ve onun etrafına bağlanmış hidrojen atomlarından bahsetmiyoruz. Bunun yanında bir sürü komplike e, kimyasal moleküller de var. Çünkü bu Plastiklerini forma sokmak için bunlar zorunda. Bunları evet. da almış oluyor ve ciddi bir sağlık riski ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bizim bugün konumuz tuz ama programımızın adı sudan gelen. suyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Zaten su kirlenince tuzla kirlenmiş oluyor. Geçtiğimiz sene yapılan bir araştırma vardı. Beş kıtadan farklı ülkelerin şebeke sularına bakmışlar, örnek almışlar ve incelenen suların yüzde seksen mikroplastik kirliliği bulunuyor. Aynı evet. bilim ekibinin e, bu sene yayımladığı bir rapor vardı Onda da ambalajlı sularla ilgili bir kısmı vardı 11 dünya evet. markasına ait yani bizim ülkemizde de bulunan markalar bunlar Ben de isimlerini evet. söyleyemiyorum Bunlara ait 259 su, su şişesini almışlar incelemişler Ve bunların da %93'ünde mikroplastik bulunmuş Yani %83 var şebekede e, evet. %93'ünde de şeylerin e, ambalajlı evet, suların mikroplastik bulunuyor Evet. Ee, bir de şunu görüyorlar, ambalajlı sulardaki e, mikroplastik miktarı şebeke suyunun iki katı. Şimdi evet. düşünüyorlar niye acaba? Gayet basit e, plastik şişenin içinde çünkü yani Tabii. oradan kopan parçalar. Tabii. Bir de evet. böyle bir şey var yani. Şebeke suyu ve hani ambalajlı su ikisi de kirlenmiş durumda. Peki, şebeke suyunun kirlenmesini bir şekilde e, anlayabiliyoruz. Çünkü evet. o taraf kirlenmiş boyutta e, ortamdan yetkili evet, evet. bir kirlenme. E, bulaşı, riskli söz konusu. Ambalajı sularındaki e, sıkıntı ise biraz daha şebeke suyundan farklı dediğimiz gibi. Işte, paketleme esnasında bunlar. E, özellikle zaten o çalışmada da belirtmişlerdi. Ben okuduğumda e, bana da gayet e, mantıklı bir e, şey gelmişti. Gerekçe olarak gelmişti. E, bu kapakları kapatılırken o kapaktan kapatılırken Bulaşan sözleri bir kirlilikten bahsediyoruz. Evet. Bir de ayrıca şöyle bir bilgi vermişlerdi yine bu ambalajlı sulatla ilgili. Bu geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış ambalajlardan bulaşma riski daha yüksek oluyor. Hı, evet. Dekolatörde evet. enteresan bir bilgi var yani. Evet. Şimdi o zaman konuyu şeye getirelim. Şimdi geri dönüşümle ilgili. <gülüyor> evet. evet sen, senin çok güzel bir sorun vardı Ayşe. Ee, evet. E, şimdi ben kampanyacı olarak da çok önüm, önemsediğim ve değinmek istediğim bir konu bu. Ee, evet. Sanırım Sadat Hoca da benimle aynı görüşte. Ee, bu bireysel önlemler yani tüketicilerin bizim alacağımız önlemlerin ve geri dönüşümün bu küresel plastik kirliliğinin önlemesine yeterli olmadığını düşünüyorum ben. Buna bir Hı -hı. yazımda da değinmiştim. Ee, okuduğum akademik yayınlara göre 1950'lerden bu yana yani plastiğin ilk e, e, büyük üretime başladığı zamandan e, bu yana dünyada toplam 8.3 milyar metrik ton plastik üretilmiş. Hı -hı. Bu 8.3 milyar e, metrik ton plastiğin Sadece %9'u geri dönüştürülmüş bu 2015 ha. itibariyle. Evet. Dolayısıyla geri dönüşüm çok yetersiz. Yani bu plastik kirliliğinin daha da artmaması için bir sistem değişikliği gerekiyor. Evet. Yani bireysel evet. tüketici, tüketici istese de istemesek de plastik kullanmak zorunlu. En evet. Bulaşık yıkamak istiyorsun, bulatışık deterjanı e, plastik Avucunu şişede geliyor. Yok. <gülüyor> Dolayısıyla Hı. bilinçli tüketici bundan suçluluk duyarken şirketler yarattıkları kirlilikten hemen hemen hiçbir şekilde sorumlu tutulmuyor. Dolayısıyla bir sistematik de değişiklik lazım yani bu şirketlerin aşırı ambalajlamayı durdurması, işte ürün dağıtım sistemlerinde atı azaltan ya da tamamıyla ortadan kaldıran bir şekilde yeniden tasarlaması lazım ve bu kirliliğin sorumluluğunu almaları lazım. İşte tüketici olarak da e, bizler de karar vericiler ve şirketlerden bunu talep etmeliyiz. Kampanyalarda bu stratejiyi kullanmalıdır diye düşünüyorum. Sedat evet, evet çok, çok çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani bireysel önlemler bir noktaya kadar e, tamam bireysel önlemleri almamız gerekiyor tabii. Mümkün olduğunca işte arz talep dengesi üzerinden değerlendirirsek işte biz e, kullanmamalıyız. Ancak ancak e, Plastik kullanmamak, plastiksiz yaşamaya çalışmak e, ucuz değil. Evet. Yani şöyle düşünelim, e, aynı boyuttaki e, pet şişe içerisindeki suyun fiyatı ile cam şişe içerisindeki suyun fiyatı arasında ciddi bir e, fark var. Neredeyse e, 5 misli pahalı. E, birisi 50 kuruşken diğeri 3 e, lira. Evet. E, alt gelir grubundaki insanlar e, bu tarz e, yani işte plastik dışındaki ambalajlar içerisinde olan su. E, Tüketme gibi bir şeye sahip değiller. Bir de yani diğerleri de çok sürdürülebilir mi o da bir tartışma konusu. Yani şimdi kartona koyarsan kartonun karbon ayak izi plastikten çok çok daha fazla. Evet böyle şeyler de var. Bir de şey gibi algılanıyor yani sonsuza kadar bunlar geri dönüşme tabi tutulmuyor. Yani 3-4 kez falan tamam. dönüştürülebiliyor. Tabii. Bir de öyle bir şey var. Evet değil evet. mi? Zaten zaten toplam tüm üretilen plastiklerin, plastik çeşitlerinin %20'si ancak geri dönüştürülebilir formda Yani geri dönüştürülemiyor bazıları da. Zaten sizin bahsettiğinizde işte %9'u geri dönüştürülmüş. Bunun içinde bir de gömülenler var ve yakılanlar var. Yakıldığı zaman da onlar da geri dönüştürülmüş olarak kabul edilir. Evet, evet. evet. Enerji üretildi bu. Evet, ısınma ve elektrik üretme amaçlı yakma şeylerinde tesislerinde yakılıyorlar. Onu da geri dönüşümden sayıyorlar bu arada yani. Bu da Kim var. Evet, Kim bilir ne toksik etkileri vardır tabii yani. Yani karbon emisyonu başta tabii, olmak tabii. üzere. Evet. Yani her türlü bu ambalajlama maddeleri aslında kilit noktası olarak düşünüyorum bu plastik kimliğinde. Evet. farklı yöntemler, metodolojiler Mevcut tüketim alışkanlıklarının bir şekilde e, değiştirilmesi gerekecek. Yani biz bunu yapmaya evet. mecburuz aslında. Biz de ithal edileceğiz tabii. E, bu ambalajları üreten ...satan, Hı -hı. ambalajlayan firmalar için de geçer lazım. De bahsettikçe plastik şişi evet. içerisinde e, su içerken biz aynı zamanda plastik de, e, tüketiyoruz. Evet, aynen öyle. Programımızın maalesef sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyoruz Sedat Gündoğdu'ya, doçent doktor Sedat Gündoğdu Çukurova Üniversitesi'nde. Bir ufak, ufak bir şey, e, de, son son bir şey söyleyebilir miyiz? Evet, iki var cümle. <gülüyor> <de var. gülüyor> i̇ki i̇ki cümle. Şimdi cümle. Yani evet. e, e, plastik e, diğer... Plastik kirliliği diğer kirliliklerden biraz farklı olarak doğada kaldıkça mikroplastiklere dönüşüyor. O yüzden hı hı. E, çevre temizleme etkinlikleri bu işin çözümü değil. Evet bunun farkındayız ancak e, şunun çözümü biz o mikroplastiklere dönüşmeden onu doğadan almış oluyoruz. Böyle bir anekdot e, hı hı. Şey yapmış olayım Çünkü e, bir şekilde e, biz kirlettik. E, birileri bize bunları kullanmamız için e, dayatıyor ama bunların bir şekilde doğadan geri alması lazım. Evet. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Sedat Hocam. Ee, bu ben haftalık bu kadar diyelim. Ayşe sana da çok teşekkür ediyorum. Ben Bana beni de ev sahibi aldık. yaptığın için evet. ben de teşekkür ederim. Böyle ev sahibi de can kurban diyorum. <gülüyor> çok teşekkürler. Evet, ee, Sudan Gelen'den bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. <gülüyor>